Dörtlüğüm, gözleşim, uğuruna fena. Elkiden aşkları yaşadım ama. Şampiyon görmeden girmem toprağa. Ağlasın dünyaya eşim olunmaz. Öyle bir sevdaki toha biçilmez. Macimler olmadan sırrı sevilmez. maçı olmadan hayat çıkmaz.